İman, iman nedir? Vahu bid'un ve 70 şube. İman 70 küsur şubedir. İman 70 küsur şubedir. Diyor ki bir rivayette de bid'un ve 60 şube. İman kaç şubedir? 60 şubedir. Yani bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 60 şubedir. Fe a'lâha alaha bu iman tek bir şey değil. İmanın en alası, en üst şubesi kavlu la ilâhe illallah'tır. Kavlu la ilâhe illallah'tır. Ve adnâha imanın en alt şubesi nedir? İmatetul eza anittariq. Yoldan ne kaldırmak? Taşı kaldırmak. Yoldan insanlara eziyet veren, eza veren bir şey ne yapmak? Kaldırmak. Bu da imanın en alt şubesi. İman dediğimiz gibi dünkü dersimizde de ifade etmiştik. Kalp ile tasdiktir. Dil ile söylemektir. Dilini ikrar. Ve azalarla da amel etmektir. Yani ameller imandandır mıdır diye sorulursak veyahut da bilmemiz gereken bu mesele hakkında ne düşünmemiz, ne bilmemiz lazım? Neye itikad etmemiz lazım? Ameller imandandır. Ameller imandandır. Ancak bu ameller farklı farklıdır. Kimi ameller vardır ki terkinden dolayı kişi dinden çıkmaz. Kimisi de vardır ki kişi dinden Çıkabilir. Yani burada imanın en alt şubesi olan yoldan eziyet veren, eza veren bir şey kaldırmayı bir insan terk etse, üşengeçlikten dolayı, gevşeklikten dolayı, dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama mesela namaz, ihtilaflı olmasına rağmen, e, raci olan göre kişi ne yapar? Dinden çıkar, namazı terk eder ise. وَالْحَيَعُ شُعْبَةٌ مِنَ الْا۪يمَانِ Haya imandan bir şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Diyor ki alimler hayanın tarifini yaparken Haya kişiyi güzelleştiren bir haslettir, bir özelliktir. Ve kişiyi kötü olabilecek, hoş olmayan şeylerden uzak tutan bir haslettir. Yani bir yerde fuhşiyat, kötülük var ise, var ise, hayalı bir insan ondan ne yapar? Uzak durur. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, اِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ Hadis, çok önemli bir hadis. Şayet diyor. Haya etmiyorsan, haya yoksa fesna ma şi'te dilediğini yap. Yani bu hadisi şöyle de anlayabiliriz. Hayası olmayan hayası olmayan, dilediğini yapar. Yapsın. Bugün görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz. Koca koca insanlar, değil mi? Yani adlarına bunların futbolcu diyorlar, sanatçı diyorlar, siyasetçi diyorlar, ne bileyim. Farklı farklı, ünvanları var güya. 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Öyle şeyler yapıyorlar ki diyorsunuz, Sübhanallah. Yani bir insan bunu nasıl yapabilir? Nasıl yapabilir? Eğer haya denilen o hasleti, o özelliği yitirdiyse, kaybettiyse, o kimse her şeyi yapabilir. Allah aleyhi ve sellem öyle diyor. Utanmıyorsan dilediğini yap. Utanmıyorsan diyor, dilediğini yap. Yani insanın dilediğini Yapmasına engel olacak olan şey nedir? Hayasıdır. Hayasıdır. Haya insanı demek ki kötü olabilecek, hoş olmayan, çirkin olan işlerden korur. Onun için de haya nedir? İmandan bir ameldir. Haya imandan bir ameldir. İmanın, yani biz e, kendisine baktığımız zaman iman nedir? İman emirleri yapmaktır. Allah'ın emirlerini. Yasaklarından da kaşınmaktır. İşte haya onun için burada çok önemli. Haya sahibi olmak onun için burada çok önemli. Bizler öyle bir toplumda yaşıyoruz ki hayalı olmak ayıp olarak addediliyor yani. Çocuklara bile utanma oğlum. Utanma işte kızım. Hadi bakayım bir amcaların yanına. Halbuki kız utanıyor. Fıtratı gereği mesela diyelim. Ama biz diyoruz utanma. İşte bunda ne var ki? Utanılacak bir şey mi var? Halbuki var. Yani o hayal dediğimiz allah Teala'nın kişiye fıtratından gereği, verdiği o hayayı e, toplum da ne yapabiliyor? Yok edebiliyor, yerle bir edebiliyor. Toplum da onu yok edebiliyor, yerle bir edebiliyor. Hani çocukların hakkını savunması adında Çocukları biz ne alıştırmaya çalışıyoruz. Hayasızlık. Hakkını savun derken büyüklere saygısızlık. Değil mi? Yani öğretiyoruz belki de. O derece dediği gibi eee haddi aşıyoruz. Bu erkanu sitte. İmanın rükünleri kaç tanedir? 6 tanedir. En tu'mine billah. En tu'mine billah. Ne iman edeceksin? Allah'a iman. Allah'a iman için. Sonra meleklere iman. Meleklerden sonra kimlere iman? Peygam kitaplara iman. Kitaplardan sonra Rasullere iman. Rasullerden sonra kıyamet gününe iman. Ardından da kadere iman. Bunlar imanın altı tane hürsünü ve esasıdır. Allah'a iman. Biz bunu sürekli anlatıyoruz. Böyle üzerinde çok durmamız gereken, kendimizi sürekli hesaba çekmemiz gereken, imanın en önemli esası. Yani kalbimizde ona karşı bütün kalbi amellerimizi sindire sindire hissede hissede yaşamamız gereken, itiraf ederek kabul ederek boyun bükmemiz gereken, yaratıcı olarak kabul etmemiz gereken, tek ibadete layık hak mağbud olarak kabul etmemiz gereken bir iman. Ama bugün insanlar bu iman şartlarını açıklarken nasıl açıklıyorlar? İşte iman şartı altıdır. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Geçti gitti. Allah'a iman nedir? Birçok insan ne yapmıyor? Bilmiyor. Adam davete çıkmış ya davetçi. Adama desene ki Allah'a iman nedir? Yani ne kastediliyor bundan? Sorsan birçoğu farkında değil, habersiz. Allah'a iman Allah'ın yaratıcı olduğuna, Rabb oluşuna iman etmek İsim sıfatlarına iman etmek, bu isim sıfatlarıyla Allahu Teala'ya ne yapmak? Dua'da bulunmak. Onların azametini, Allahu Teala'nın isimlerinin ne manaya geldiğini bilerek bunların tecellilerini görmek, kudretinin tecellisini görmek yer yüzünde. Rahmetini görmek. Yani bunları yaşamak lazım. Yani iman böyle sınavda sorulan iman eşittir 2.3'te cevabı şudur diye yazılabilecek bir şey değil. İmanın yeri kalp, dil ile bunu ne yapmak, ikrar etmek, gereğince de amel etmek. Allah'a tevekkül. Bir insanın Allah'a ne yapması? Tevekkül etmesi mesela. Allah'a, Allah'tan ümit beklemesi, ümit var olması. Allah'ı sevmesi, Resul'ünü sevmesi, müminleri sevmesi. Bunlar hep kalbi ameller, imanın gereği olan ameller. Kişinin bunları ne yapması lazım? Tahkik etmesi lazım. Antekmine billahi ve meleklerine iman etmek. Meleklere şöyle iman edecek. Diyecek ki Allahu Teala'nın yarattığı nurdan bir alemdir, varlıklardır. Bunlar la <gülüyor> yaasunallaha fima emreruhum. <gülüyor> la yaasun Allah'a ne yapar? İsyan etmezler. Fima emreruhum <gülüyor> Allah'ın onları emrettiği şeylerde Allah'a isyan etmezler. Şimdi bugün bazı kendini İslam'a nispet eden insanlar var. Melek diye bir şey yok diyor. Yani tefsir dersi yapalım. Yani melekten maksat diyor Allah taala insanlara diyor böyle destek olması için psikolojik bir hani yalnız değilsiniz. Bunu anlatmak için diyor bahsettiği bir şey ama halbuki gerçek bir şey değil diyor. İnkar ediyor bu. Küfürdür. Biz genel olarak genel olarak şuna iman edeceğiz Fatih abi meleklere iman. Melek denen bir şey var. Özel olarak meleklerin isimleri bildirilenlerin ismine iman edeceğiz. Görevleri bildirilenlerin görevlerine iman edeceğiz. Değil mi? Yani okuduğumuz zaman, gördüğümüz zaman hadislerde gökyüzünde bulutları kırbaçlayan melekler var. Duydunuz mu hadislerde? Bunu bazı ee, çizgi filmlerde küçükken seyretmişsinizdir. Demek ki senaryoyu yazan Hristiyan, belki de Yahudi Onların itikadında da bu var. Meleklerle alakalı. Meleklerin böyle bulutları şey yapan, sevk ettiren, yönlendiren görevleri olan melekler var. Yani bu Hristiyanlar böyle inanıyor diye, Yahudiler böyle inanıyor diye biz onlara muhalefet edelim kaidesi yok dinimizde. Nedir doğru olan kaide? Bizim dinimizin, dinimizin İslam'ın onayladığı onların da hayatlarında tahrif etmediği, kabul ettiği şeyleri biz ne yaparız? Zaten kendi dinimiz bize emrettiği için kabul ederiz. Allah üzerine istiva etmiş diyoruz. Adam diyor Hristiyanlar da böyle inanıyor. Yani itiraz olarak getirdiği şeye bakın araba. Hristiyanların böyle inanması, yani benim allah Teala'nın arşının üzerinde olmasını inkar etmeme sebep değil. Yani Hristiyana sorsak Allah var mı? Ne diyecek? Var diyecek. Şimdi Hristiyan var dedi diye, biz ona muhalefet edip yok mu diyeceğiz haşa. Bu bunu gerektirir ki, fatıldır. Onun için koca koca profesör, koca koca ilim kisvesine güya bürünmüş kimseler, şey yıkacakken, çürtecekken sahih sünnette olan, vahide Kur'an'da olan bir şey olsa bile, diyor ki, bu inanç Yahudilerde var, Hristiyanlarda var. İsa'nın gelişi diyor, yeryüzünde inişi, diyor bu, Hristiyanlar da buna inanıyor. E olabilir, yani Hristiyan buna tahrif etmemiştir. Veyahut da kalıntı olarak kalmıştır. Bizim diniyle de muhalefet etmiyordur. Yani Hristiyan'ın bizimle bu noktada ortak düşünmesi, bu itikadı bozmadan bugüne kadar taşıması, bundan dolayı da bizim ona muhalefet etmemiz diye bir gerek yok. Melekler, görevleri olan melekler var. Sur'a yükleyecek melek var. vahiyle mürekker olan melek var. Cebrail var. Değil mi? Bunlara da ne yapacağız? İsimleriyle iman edeceğiz. Yani Allah Resulullah sallallahu aleyhi meleklerden bahsediyor. Onların diyor kulak memesiyle omuz arasındaki mesafe diyor 700 yıldır hanesi. 500 yıldız, 500 O kadar büyük iman edeceğiz. Cebrail'i diyor gördüm ufku kapatmıştı diyor ufuk. 600 tane de neyi vardı? Kanadı vardı. Yani biz zannediyoruz ki yani bu akılcılar, mutezileler zannediyor ki dünyadaki her şey görüldüğü gibi yani böyle masa tahta kalem kağıt somut şeyler dokunursan var dokunamıyorsan yok böyle bir şey değil. Yani Allah Teala'nın yarattığı gözükmeyen birçok alem var. Melekler alemi var, cinler alemi var. Değil mi? Acayip farklı farklı Allah Teala'nın yarattığı neler var, yaratıklar var. Ve rusulü ve kutubihi. Allah Teala'nın gönderdiği kitapların olduğunu kabul edeceğiz allah Teala'nın gönderdiği yeryüzünde ne var? Kitap var. Kitaplar var. Bunlardan bize isimlerini bildirdiklerine isimleriyle ne yapacağız? İman edeceğiz. Bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kendinden öncekileri ne yapmıştır? Ne iptal etmiştir. Ve Resulihi allah Teala'nın Resullerine ne yapacağız? İman edeceğiz. allah Teala'nın göndermiş olduğu rasullere cümleten ve tafsilen iman edeceğiz. Cümleten, evet allah Teala'nın Resulleri vardır. Tafsilen isimleriyle hangi kavme gönderdiklerini bilerek ne yapacağız? İman edeceğiz. Bunların bazıları vardır ki ulul azımdır. Faziletli, daha faziletlidir. Onlara iman edeceğiz. Ve bunların yeryüzüne gönderilmiş, gelmiş geçmiş Resulülerin en faziletlisinin, insanlığın en faziletlisinin, insanlığın efendisi olanın ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna iman edeceğiz. Peki... Her gece akşam okuduğumuz la nufarriqu beyne ahadin min rusuli la nufarriqu beyne ahadin min rusuli Resulleri arasında hiçbirini ne yapmayız, ayırt etmeyiz ayetini okuyoruz. Bu ayetin az önceki getirdiğimiz tafsiratla bir çelişkisi var mı? Yok. Bizler la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi biz resullerin hiçbirini ayırt etmeyiz. Hangi bakımından ayırt etmeyiz? İman bakımından. Yani biz diyor muyuz Muhammed'e iman ederiz Aleyhisselam. Musa, Yahudilerin peygamberi ona iman etmiyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. da ayırt etmeyiz. Ama fazilette fazilette ne yaparız? Ayırt ederiz. E çünkü neye göre ayır ediyoruz? Tarafta taraf kirlik olmak için mi? Hayır. Allah Resulü "Ana Seyyidu Valdi beni Adem" diyor. Ben Adem oğlunun en işte, efendisiyim. Diyor. اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ beni آدَمٍ لَا Ne yoktur? Övünme yoktur. la فَخِرٍ Tabi bazı Rasuller var ki Peygamberimizin dahi haberi yok o Rasullerden. allah Teala Kur'an'ı kendinde öyle buyurmuyor mu? Kimi Rasuller var ki sana ne yaptık? Anlattık sana. Kimileri var ki sana ne yapmadık onlardan? Anlatmadık. Bilgin yok. وَالْيَوْمِ الْاَخِرٍ Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman. Bugün insanların çokça hatırlatan kendilerine bu rükünün, bu esasın hatırlatılması gereken bir esas. Ahiret insanın ölümüyle başlar. Yani ahiret denince ölüm ve ölüm sonrası ölüm ve ölüm sonrası kabir, alemi tekrardan diriliş, arasat meydanında duruş, bekleyiş, ve daha sonrası. Cennet, cehennem. Bunların hepsi bu rüknün içine girer. Bugünün insanı gafil Fahrettin. Bugünün insanı gafil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim bildiklerimi bilseydiniz, bildiklerimi diyor, bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. diyor. Boş meydanlara çıkar, bağırırdınız diyor bağırdınız. Yani bugün düşünsene bir insanın korkudan, başına gelen bir musibetten duyduğu haberden dolayı çıkıp sokaklarda acı haberden dolayı bağırdığını bir gözünüzün önüne getirin. Allah Resulü Aleyhisselatü'nün benim bildiklerimi bilseydiniz böyle yapardınız. Bir rivayette hanımınız hanımınızdan diyor yatakta zevk almazdınız. Yani bu çağın insanının Geçmiş çağlara göre çokça hatırlatılması gereken iman esaslarından bir tanesi ölüm. Adam 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş. Allah Teala öyle onu oyalamış ki, şeytan onu öyle kandırmış ki adam yani öyle yaşıyor ki, hayatına bakıyorsun sanki bir 70 yıl daha yaşayacak gibi davranıyor. Dünya ile olan ilişkisinde tabii. Ahiretle alakalı ölümle alakalı hiç düşündüğünü görmüyorsun. Bizler de böyleyiz. Yani. Bizler de yani 30'lu yaşlara, 25'li yaşlara bakıyorum böyle. 40'lı yaşlara. Sanki önünde bir 500 yıl varmış gibi davranıyor herkes. 500 yıl. Herkesin böyle bir tavrı var. Ben onu görüyorum. Kendimde de görüyorum. Çevremde de görüyorum. Neden? Çünkü imanın bu rutini ahirete iman, ölüm ve sonrası çok önemli bir esas. Bunu hayatımızdan birbirimizi hatırlatmaktan, tefekkür etmekten, düşünmekten çıkarmışız. Gündelik meşgale bizi oyalamış herkes yarın, Şubat ayında, Nisan ayında ne yapacak? Bunlarla meşgul. Değil mi? Ama yani bu sahip olduğumuz, bu tenimiz, ellerimiz, oynattığımız, kırdığımız gözlerimiz bir gün Hareketsiz kalacak. Yani biz hep söylüyorum. Hepinizin ortak tanıdığı Murat amcayı daha yeni kaybettik. Bir sene olmadı bile. Neşeli bir amcamızdı. Konuşuyordu, gülüyordu, şakalaşıyordu. Değil mi? Evine gidiyorduk, ziyaret ediyorduk. Şu an nerede? Şu an Eyüp'te, toprağın altında. Onunla konuşurken diyordu ki işte bu oturduğumuz binanın yuduğu asansör yok. Buraya satacağız. Asansörü bir yerden bir yer alacağız. Gibi planlar. Yani ölüm halbuki çok yakın. Bir sabah bir kalkıyorlar. Murat amca gözlerini kapatmış. Bitti. İşte ahirete iman kabirden itibaren başlar. Kabirdeki o sorgu var ya. Melek meleğin iki meleğin gelip insanı sorguya çekmesi. Bunların hepsine iman İmanı ne ne içerir, kapsar. Bugün mutezile ve o tarzda olan aklani insanlar ya diyor hadislerde deniyor ki iki melek gelir kabirdeki adamı oturtur. Ona sorarlar. E, bu nasıl olacak? Ölen bir adam nasıl oturtulacak? Tarzı, akli neyler? İtirazlar. İman etmiyorlar. Buna muhakkak iman edilmesi lazım. Yani ayet günde iman imanın bir yürüklü gelecek Cebrail hadisinde. Ardından imanın son rüknü hayır ve şerr ile kadere iman. Hayır ve şerr ile kadere iman. Bizler kadere imanı defatla derslerimizde bahsettik açıkmadık. Yine kısaca bahsedelim. Kadere iman ancak şu 4 mertebeye iman ile olur. Kadere iman ancak şu dört mertebeye iman ile olur. Öncelikle bileceğiz ki Allahu Teala ezelden her şeyi ne yapıyordu? Biliyordu. Allah'ın ilmi kuşatıcı bir ilmi vardır. Ezelden beri henüz eşyayı yaratmadan önce onu ne yapıyordu? allah Teala biliyordu. Ne muhteşem bir inanış, itikat, iman. Ya başına gelen bir musibet de diyorsun ki allah Teala bunu biliyordu. Ne psikoloğa gerek var. Değil mi? Ne kafayı yemeye hacet var. Diyorsun ki Rabbim biliyordu ya. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Elem ta'lem ennallaha ya'lemu ma fi's semawati ve ma ard?" Bilmiyor musun Allah Teala'nın yerlerde ve köklerde olan her şeyi bildiğini? "Ma tatqutu vuraqetun" Hiçbir yaprak düşmesin ki onun izniyle ne olmasın düşmesin. "İlla <gülüyor> ya'lemuha" ilmiyle düşmez. düşmesin. Allah Teala ilmi olmadan bir yaprak dahi ne olmaz düşmez. O yaprağın hangi saat düşeceğini, rüzgarın nereden eserken düşeceğini, yanından hangi arabanın geçerken düşeceğini, o arabanın içinde o adamın hanımına ne söyleyeceğini hepsini biliyordu Allah'ın araba. Birbirine bağlı olan bir sürü şey var. Düşünebiliyoruz. İlm. Bunu idrak etmemiz mümkün değil. Bunu sıralayabiliriz yani. Ama o adam oradan geçerken ışıktan geçen adam, o ışıktan geçerken, geçerken geçen adamın gideceği yer, onu bekleyenler, beklerken çay içecekler. Çay içenlerin çayına kaç tane şeker koyacağı. Görüyor musunuz bak? Birbirine bağlı acayip bir şey. Teslim oluyorsun. Kaderin ikinci aşaması yazgı. Allah Teala'nın ilmini ne yapması, bildiği mahlukat ile alakalı takdir edeceği ilmi yazdırması. Diyor ki Allah Teala, "Elem tale'm enellahi alemu muhafiz semae ve'l ard? İnne zalike fi kitab." Bilmez misin. Allah Teala yerde ve gökte olan her şeyi bilir. İnne zaleke fi kitab. Bütün bunlar nerededir? Evet, evet. Kitapta yazılıdır. Yaz yazılıdır diyor. Allah da yazıladır. <gülüyor> Sahibi hadis de şerif, <gülüyor> namuslu rivayet etti azizse diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam "Katab Allahu makadir el halaik." Allah Teala yaratıkların yani yaprak, kurt, denizdeki balık yani insan falan değil bir de şimdi biz deminden Kadir'i biraz derinlemesine anlatalım derken örneği hep insanla verdik. Bir de bunun yaprağı var, balığı var, hava doğan kuşu var. Bizim görmediğimiz bugün bilimin ancak ulaşıp da bazı görebildiği küçük canlılar. Allah Teala bunların hepsini kablen yahluqa semawati ve'l arda bi 50000 sene. 50 bin sene önce bunları yaratmadan yerleri ve gökleri yaratmadan allah Teala yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce bunların takdirlerini, kaderlerini yazdı. Bak yani arşuhu alelma onun arşı allah Teala'nın arşı suyun <gülüyor> üzerindedir. El mertebetü salise üçüncü mertebe. Kaderin ilk mertebesi neydi? İlim. Sonra yazgı üçüncüsü Allah Teala'nın dilemesi. Allah Teala bu bildiğini yazdırdığını diledi. Allah Teala buyuruyor ki varab bu kaya,خلقumu Allah dilediğini ne var? Yaratır. Dilediğini yaratır. Dileme var. Allah Teala'nın dilemesi olmadan izni olmadan hiçbir şey olmaz. Dördüncüsü ise Allah Teala bu bildiğini yazdığını, ve dilediğini en son ne yaptı? Meydana getirdi. Ona da biz ne diyoruz? Yaratma. Halk eyledi. İşte bunların ikisi ezeli. İlim ve yazgı yani geçmişte. İkisi ise allah Teala kulu dilediği zaman Allah-u Teala da diliyor. Ve onu kulu için ne yapıyor? Yaratıyor. Kulu da yaratan Allah. Kul, kulun fiillerini de yaratan Allah. Ancak kula da irade veren yine Allah'tır. İşte bunlara iman, kadere imanın mertebeleridir. kadarı bu şekilde anladığınız zaman kaderle alakalı pek bir sorun kalmaz. Tabi daha da derinlemek istersen insan orada bir set çekilmesi lazım. Bazı rivayetlerde kader zikredildiği zaman sükut ediliyor. Allah'ın sırrıdır çünkü bu. Bunu anlamak mümkün değil. Temminden bahsettik yani bu. Binlerce birbirine girintili bağlantılılığın mahlukatın neyi var? takdiratı var. Kadere bu şekilde iman edip ne yapması lazım insanın artık? Sükut etmesi lazım. Müellif diyor ki, وَالدَّلِيلُوا عَلَهَذِهِ الْاَرْكَانِ السِّدَّتِ Bu altı erkana delil olan şey nedir? Allah Tanrı'nın şu ayeti kerimesi. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وَجُوَهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Bir, iman, itaat. Yüzlerinizi batıya, yüzlerinizi doğuya çevirmeniz değildir. Namaz Kudüs'ten Mekke'ye çevrildiğinde bazı ehli kitaba ve bazı Müslümanlara bu ağır geliyor. Geçmişte kılınan namazlarla alakalı sıkıntı oldu mu acaba? Yıllarca işte bir, bir, bir süre Kudüs'e doğru namaz kıldık. Şimdi nereye doğru namaz kılıyoruz? Kabe'ye doğru. Allah sana diyor ki buradaki itaat, bu emirdeki itaat sizin yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz değil. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Peki buradaki itaat ne? Buradaki buradaki itaat sizin Allahu Teala'ya itaat etmeniz. O emretti. O emrettiği için emrettiği için siz de ne yaptınız? İtaat ettiniz. Budur diyor mesela. Yani bizler namaz kılıyoruz. Diyelim. Bu namazın Rükünleri, şartları, fazları yapmadan önce orada çok daha önemli bir şey var. O da nedir? Allah-u Teala'nın emrini ne yapmak? Yerine getirmek. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek. وَلَا كِرْنَ الْبِرَّا Nedir bir? men آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman. وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Ahirete iman. وَالْمَلَا۪يكَةِ Meleklere iman. kitab taba iman. Ve nebiyin, nebilere iman. İşte burada da Bakara suresinin 177. ayet-i allah Teala neyi zikrediyor? İmanın bu rükünlerini zikrediyor. İşte burada kalıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah pazartesi günü iftarla birlikte yine bir arada olacağız. Önümüzdeki hafta ihsan. İslam. İnsanın İslam'da kalması çok tehlikeli. Yani zahir amelleri yapması, ne demek bu İslam'da kalması? Zahir, zahir amelleri yapması, imanı tahkik etmemesi, imanla gayret etmemesi, insanı nereye götürür, nerede bırakır? Münafıklıkta bırakır. Münafıklar nedir? Dışa vuran, gözüken amelleri yaparlar. İşte olan amelleri imani ameller yapmazlar. Korku, reca, ümit, tevekkül, kadere iman, meleklere iman. Bir de ihsan makamı var. O da zirve. Herkesin ne yapması lazım? Orası için çalışması lazım. Bunların, bu mertebelerin en dar olan hangisi? İhsan. Ondan sonra iman. Ondan sonra İslam. Çünkü İslam'ı adamlara kıldırırsın. Namazı, zekatı, hacı, herkes yapar. Ama kalbe hükmetmek zor. Kalbe hükmetmek daha zor. Evet inşallah önümüzdeki hafta ihsan mertebesini ve onunla birlikte de meşhur Cibril hadisini alacağız. Meşhur bir hadis. Bu hadisi böyle ezberleseniz de çok da güzel olur. İnşallah burada kalalım. Subhanakallahumma ve hamdik.